İdramı şemsiye. Şemsi harfler 14 tanedir. Lamı tarif dediğimiz el takısı ki parantezinde görüyorsunuz Arapça şeklini, bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde el takısı okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime de şeddeli olarak okunur. Bu 14 tarifi görmeden önce. Bir kez daha ne demek istediğimizi kısaca açıklayalım. Arkadaşlar 14 tane harften bahsediyoruz. Biz bu 14 harfe idramı şemsiye diyoruz. Bu 14 harfle başlayan bir kelimeyi düşünün. Bir kelime bu 14 harften biriyle başlarsa ve bu kelimenin başına da el takısı gelirse o takdirde el takısı okunmaz. El takısından sonra gelen kelime de şeddeli olarak okunur. Şimdi bu harfleri görelim. Önce açık şekliyle görelim. Bu on dört harf şunlar. T Dal Zal, Ra Z, Sin Şın, Sat Vat, B Z. Lam ve Nun Arkadaşlar Bu harflerin daha kolay Hatırda kalması için Oluşturulan beyti de yazalım Yazdığımız bu beytin ilk harfleri İdgamı şemsiye harfleri olmuş oluyor Aşağıda görüyorsunuz Kırmızı renkte Yazmış olduğumuz Bu beytin ilk harfleri Yukarıdaki Açık bir şekilde yazmış olduğumuz Harflerin kendileri zaten ama az önce ifade ettiğim gibi daha kolay ezberlenesin, daha net hatırda kalsın diye bu harfler işte böyle bir beyit haline getirilmiş ki unutulmasın. Okuyalım bunu. Tıp simma da' zenben rama zint sadra vayfin tabe zannu lehu İşte sizler de görüyorsunuz bu beytin İlk harfleri dediğimiz kırmızı renkle yazılmış olan harfler idgamı şemsi harfleri oluyor. Bir kelime bu 14 harften biri olan nun ile başlarsa o takdirde idgamı şemsiye mal hunne olur. Bu şu demek: Bizler bu şeddeli nun'u okurken hunneli olarak bir buçuk elif miktarına yakın tutarak okuruz. Örnekleri görelim. Ven ven Görüyorsunuz ki... ...yeşil renkte... ...yazmış olduğumuz nunları... ...biz tutarak okuyoruz. Niçin? Çünkü burada... ...arka arkaya iki nun harfi gelmiştir. Dolayısıyla... ...idgam vardır idramı şemsiye vardır ayrıca hunneli idram vardır. Burayı okurken şöyle okumuyoruz. İnnen nefs ve'n-nasi ve'n-necm. Hayır. Tutarak okuyoruz. Yani hunne yaparak okuyoruz. Okuyalım. İnnen nefs ve'n-nasi ven Arkadaşlar el takısı nun harfinin dışında kalan diğer 14 harfle başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde idramı şemsiye bilahunlu olur. Yani mal hunlu olmaz. Hunnesiz idram olur. Bu şu demektir. Hunne yapılmadan ne de tutulmadan seri bir şekilde de okunacak demektir. Aşağıdaki örnekleri görelim. er -Rahman. buradaki yeşil renkte yazılmış olanların tamamı idgamı şemsiye harfi. Bir kelime idgamı şemsiye harflerinden biriyle başlarsa o zaman bu kelimenin başına el takısı getirdiğimiz takdirde lam harfi okunmaz. Ve lamdan sonra gelen harf de şeddeli olarak okunur. Örnekleri görelim. Errahman. Bakın tutmadan okuyoruz. şemsu et-tevâb, et, sevab, et, din, et Örneklerde görüldüğü gibi eliflam takısı dediğimiz el takısı şemsi harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için okunmamış ve el takısından sonra gelen kelime de şemsi harfler ile başladığı için başına şed de getirilmiştir. Konumuzu kısaca özetleyecek olursak, 14 harf dediğimiz şemsi harflerle bir kelime başlarsa Bu kelimenin başına da el takısı getirilirse el takısının diğer bir adıyla lamı tarif dediğimiz bu ifadedeki lam harfi okunmaz. Nitekim bakın ikibiriinde lam harfini okumadık Ama lam harfinden sonra gelen şemsi harflerle başlayan bu kelimeleri görüyorsunuz. İşte bu lam harfinden sonra gelen harfleri ise şeddeli olarak okuyoruz. Ancak bu nun olduğu zaman tutarak okuyoruz. Yani ağır bir okuyuşla okuduğumuz zaman bir buçuk elif miktarı hunneli olarak tutarak okuyoruz. Ama nun harfinin dışındakilerini ise izhar yaparak yani tutmadan hunne yapmadan seri bir şekilde okuyoruz.